Allahümme barik ala rasulina Muhammedin hatta la tabqa baraka. Allahümme arham rasulina Muhammedin hatta la tabqa rahma'a. Allahümme sallim ala rasulina Muhammedin hatta la yabqa salam. Allahümme salli ala rasulina Muhammedin wa ala ala rasulina wa nabiyina Muhammedin.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 اللهم أخلصنا بخلصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المستفيين الأخير. اللهم أخلصني بخلصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المستفيين الأخير. رب زدني علما وألحقني بالصانحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصانحين.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 Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir farkındalığımız toplantısına... Tekrar hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle'nin farkındalığımızı artırmasını ve kalıcı kılması niyazıyla başlamak isterim. Çünkü önceki derslerde de konuştuk. Farkındalığımıza karşı, onu, farkındalığımızı zayıflatmaya karşı, güçlü bir etkinin olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Ve sürekli farkındalığımızı örseliyor, bilincimizi örseliyor ve biz bununla sürekli yenişmek zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öğrendiğiniz zaman söz bir ayeti veya bir konuyu onu al du alayha bin nemacidi. Azı dişlerinizle sıkı şekilde sahiplenin. Yani kavrayın. Bunu hem uygulayarak hem başkalarına paylaşarak ve yaşamda kalıcı kılabilmek için bu bilinci sahip çıkıp değerlendirmek ve paylaşmak. Aksi takdirde hayatın İçerisinde, devinirken hayatın o hareketliliği içerisinde, hayat kendi de değerlerini sürekli e, tahkim etmek istiyor. Baskın kılmak istiyor ve bilincimizi zayıflatmak istiyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize bir iç dünya yaratmış, kendi iç dünyamızda e, kendi başımıza kalabiliyoruz. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا fi اَنْفُسِهِمْ Cenab-ı Hak kendi işlerinde tefekkür etmediler mi hiç? مَا Allahu اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Cenab-ı gökleri ve yeri niçin yarattı? Şimdi varlık Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde yarattığı ve hayata gönderdiği süreçte, elbette bir taraftan sürekli maruz kaldığı büyüleyici bir dünyanın etkisi söz konusu, kendisini adeta sürekli var olacakmış ve sürekli kalıcı olacakmış gibi bir havada propaganda ediyor ve kendisini öyle davet ediyor. Halbuki genel büyüklüklerine baktığınız zaman zaten sınırlı olduğu yani ömür üç günlük kısa olduğu zaten belli. Ama buna rağmen bu ayıbını yenerek, hayat bu ayıbını yenebiliyor. Ve bizi kendisine davet ederken sürekli kalıcı bir e, davetiye çıkarabiliyor ve biz zaman zaman onun bu e, propagandasına veya kampanyasına nasıl derseniz prim verebiliyoruz ve kapılabiliyoruz. Bu kapılmayı önlemek adına Cenab-ı Hak tefekkür dediğimiz, kendi içimizde bize bir dünya oluşturmuş. Biz o dünyamızda Zaman zaman yalnızlaşıyoruz. Bir şarkı sözleri vardı yani e, bilmem hatırlar mısınız eskidendi bu hani e, şöyle olunca dostlar eve gidince, ondan sonra el ayak çekilince, ondan sonra böyle kişinin yani kendi başına kaldığı zaman da onu işkence diye tarif ediyordu. Bu geceler işkence diye. Dostlar etrafta oldukça, parti devam ettikçe, eğlence sürdükçe, kişinin kendisini avutabildiği ki bunu eğlenceyle eşdeğer tarif ediyor o şarkının sözleri ama o kesildiğinde ki kesilmek zorunda Cenab-ı Hak hayatı böyle kurgulamış akşam olunca insanlar çekilmek zorundalar. Herkes yatağına gitmek zorunda. Bir bakıma mecburi bir yalnızlık söz konusu ve başınızı yastığa koyup bir şekilde hele uyku yenmezse ki o da Cenab-ı Hakk'ın zaman zaman kişinin kendi başına kaldığı dönemlerde kendisini düşündüğü, sürecini düşündüğü, bu bazen asansörde sizi yalnızlık olarak karşılıyor, bazen bir süreliğine gittiğiniz bir şehirde, bir otel odasında, bazen bir hastane nöbetinde, sırada, sıra size gelmesini beklerken artık hastalanmaya başlıyoruz dediğinizde... Dolayısıyla belli alanlarda biz zorunlu düşüncelerle kendi başımıza gidişatımızı düşünmek zorundayız. Bu farkındalığımızın tavan yaptığı anlar... Bu bir seyahat esnasında yalnız başınıza araç kullanırken yahut bir otobüste böyle camdan dışarı yine tek kalmışken, eski yolculuklarınızı düşünürken fakat dikkat ederseniz bunların hepsi tanıdık duygular ve tanıdık sahneler, bildik sahneler. Bunların hepsi farkındalığımızın yaşandığı, bizi belki kendimizle yüzleştiğimiz, kendimizi gördüğümüz ama Kalabalıkların içerisinde, birbirlerimizle yarıştığımız, eğlendiğimiz anlarda da, kendimizden bir o kadar uzaklaşıp ortamı yaşadığımız demler, zamanlar gerçekleşiyor. Allah Azze ve Celle'nin bizi böyle yaratması, tam da böyle bir ortamdaki varlığımızda farkındalığımıza sahip çıkabilmemiz için oluşturulmuş bir sistem. Biz tercihimizi ne yanda kullanacağız? Kendimiz... Kendimizle baş başa kaldığımız zamanları hayatta değerlendirecek miyiz, kıymetlendirecek miyiz? Gidişatımıza dair, istikametimize dair, geleceğimize dair düşüncelerimize sahip çıkacak mıyız? Yoksa bu bizi rahatsız ediyor, farkındalığımız bize eziyet oluyor. Bir önceki derste konuştuk. Gerçekler mutluluğumuzu yerle bir ediyor cehaleti tercih ediyoruz. Bilincimiz bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla bilinçsiz ama mutlu kalmayı tercih ediyorsak, buna dair de bir sahne şimdi size ifade edeceğim. Önceki derslerde de konuştuk. Matrix'te bir sahnede, şimdi araç bir köprü altından geçerken böyle yağışlı bir ortam, gerçeğin o Korkutucu ve ürkütücü yolculuğuna çıkmak istemeyen filmdeki kahraman, bir ara inmek ister araçtan. Fakat oradaki o hanımefendi ona diyor ki, ''Tamam, benim seni götüreceğim yer riskli olabilir, hani tehlikeli olabilir, değişik olabilir ama...'' ''Şu an inip gitmek istediğin yeri de aslında sen biliyorsun. Yani ucunu, bucağını biliyorsun. Orada bir şey yok, orayı tüketmiş durumdasın. Dolayısıyla hayat... Bizim zaten kısa tecrübelerimizle çok geçmeden 10 20 30'lu yaşlara gelmeden ucunu bucağını görüp tükettiğimiz bir alan. En fazla nereye dayandığını bildiğimiz bir alan ve başıyla sonuyla kestirdiğimiz bir alan. Şayet kendi içimizde tefekkür etmeye devam ediyorsak e sonra ne olacak sorusu aslında çok hayati. Bu e, benim ailemde olanlar bilir annemin tipik bir sorusudur hayatı hep bununla tüketir e ne olacak şeklinde kısaca özetle yebileceğimiz bir sorudur bu neyi önüne getirirseniz getirin bu iki kelimelik sorusuyla adeta öldürür yani bütün heyecanınızı da yok eder siz bir şeyler hesaplıyorsunuzdur bir şeyler planlıyorsunuzdur bu böyle üç yıllık beş yıllık on yıllık ee, Kariyer planları da olabilir, annem hemen sonrasında ''Eee ne olacak?'' der. Siz bir iki belki bir şeyler söylersiniz, o aynı soru kendisini tekrar eden, ''Eee ne olacak?'' Sonrası yok işte. Yani hayatın bittiği, anlamsızlaştığı andır sonrası yok işte, hepsi bu kadar, sonra herhalde öleceğiz diye o yok oluşu ifade ettiğiniz. Eğer bu şekilde hayatın üzerine hızlıca varıp hayatı bütün ağırlığıyla ki çok fazla bir şey etmiyor, bu soru karşısında bile tükeniyor. Eğer tüken, tüketmez isek ve sonrasında anlamlı bir gelecek aramaz isek, biz bilinçten korkuyoruz demektir. Allah Azze ve Celle akleden kimseleri, ki onlar iman edenlerdir ve tefakkuruna fi halqi semawati vel ard. ve yaratılışını tefekkür edenler. Rabbena ma halaqta hada batila. ''Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmış değilsin. Olamazsın. Çünkü mevcut görüntüsüyle boş yere gözüküyor. Yani o deminki soruyla hemencik tükeniyor. İbn Abbas radiyallahu anh Peygamberin hanesinde gecelemek istedi çocuk yaşta ama e, halası meymunenin şeyine yani onun gölgesinde e, uyuya kaldı evde belki biraz bilinçli bir uyuyakalma bu uyuyakalma kalma bu ve dediğine göre kendisi böyle yatağın başucunda bu şekilde e, Hz Peygamber ve eşi de T oluşturacak şekilde gecelediler. Gece vakti Hz. Peygamber'in kalktığını ve yataktan ayaklarını yere koyduğu bir halde, henüz yataktan ayrılmadan başını göğe kaldırarak اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Allah'ı tefekkür edenler, ananlar otururken ayakta وَيَتَفَكَّرُونَ وَدُشُنَنْنَرِ ve düşünenler, السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışını düşünenler. Bu çok ayrı bir boyut. Mü'minlerin intikal ettiği bir düşünce bu. Yani bazı kimse var ki, şu yolda gelirken şu alanlar ne olacak diye, ne zaman imara açılacak onu düşünüyor bazısı şehir ölçeğinde düşünceleri var daha büyük. Bazılarının ufku daha geniş bölge ölçeğinde yani Marmara bölgesi mesela. Biraz daha ileri boyut düşünenler var ülke ölçeğinde düşünebiliyorlar. Belki bazı kimseler ülkeyi de aşan daha bölgesel Orta Doğu vesaire Yine dünya ölçeğinde düşünenler de var. Yani ürettiği bir ürünü dünya ölçeğinde pazar arayanlar vesaire. Çok daha geniş ufuklular. Ama bunun da ötesi var, daha daha ötesi var. Bu kez, fi ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ard Gökler ve yeri bir düşünce içerisine almak. Sahi neden var? oskur kökler. derinliği derinliğiyle feza ve bu fezada bir küre üzerinde bizler gözümüzü açtık ve bugüne kadar belli bir zaman yaşadık ve bu devam etmekte. Kendi içerisindeki anlamıyla e ne olacak diye sordukça çok bir şey kanmıyor geriye. Yani Mesela diyelim ki Amerikan başkanı olmuş, ona diyorsunuz ki ee başkan oldun ne olacak? Dört yıl başkanlık yapacağım diyor. E ee sonra ne olacak diyorsunuz? Bir şey olmayacak işte bizden önceki başkanlar gibi ayrılacağız görevden diyor. Olursa belki bir ikinci dönem yaparız. Sizin elinizdeki soru değişmiyor. Sonra ne olacak diyorsunuz? Sonra sıradaki başkanlar ne yapıyor? İşte ölü ölmeyi bekliyorlar, ölüyorlar. Bir şey kalmıyor geriye, bir anlamanız da kalmıyor, itibarınız... O olanca ihtişamınızdan sonra belki çok yorucu ve örseleyici de oluyor. Gittiğiniz yerlerde o kadar çok şeyde karşılıkta görmüyorsunuz. Dolayısıyla en önemli bir makam ve kariyeri bile, üç kelimelik cümle içerisinde yok ettiğiniz zaman, hayatı böyle tükettiğinizde dönüp bunu tüfekür ediyorsunuz. O zaman varlığın manası ne? Varlık anlamsız olabilir mi? Kendi içinde baktığımızda bir anlam bulamadık. Tükeniyor. Karşılıksız kalıyor. O zaman, ötede bir anlam ve karşılık olmalı dediğimiz zaman, göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür edip, sonra yaratıcıya رَبَّنَا ma خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا Rabbimiz, ey var eden kudret! Sen bunları boş yere yaratmadın. Yani gökleri, yeri, bizi boş yere yaratmadın. Şu kadarcık bir şey için olamaz yani. Döndürüyoruz, bir hayat, bir meslek sahibi ol, biraz çabala, olgunlaş, emekli ol, sonra sıranı bekle ve öl. Burada bir şey çıkmadı, geriye bir şey kalmadı. Eğer bu bizim herhangi bir çevrimde yaptığımız bir şey olaydı ve böylece biteydi, biz ona niye yaptınız ki bunu anlamsız? Geriye bir şey kalmadı kalıcı bir şeylere dönüşmesini bekliyoruz ki anlamlı olsun. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi kestirebiliyorsak, biz o zaman dünya ölçeğindeki ee, kahredici ve yok edici düşünceden ahiret ölçeğindeki kalıcı ve var edici düşünceye geçiş yapabiliriz ve varlığımızı böyle bir farkındalıkla üst Düşünceye ve kalıcı bir varlığa dönüştürebiliriz. En önemlisi bunun arayışı içerisinde bir ufka sahip olabiliriz. Bizi artık ondan sonra e, dünya ve dünyadakiler kandırmaz. Kandırmaz demek yani doyurmaz. Hatırlarsanız önceki derslerde belki burada, belki başka bir yerde Karun diye bir çok önemli bir zenginden bahsettik. Karun Yeryüzünde en önemli varlığa sahip olmuş bir kimse. Çoğu insanın e, hazine, mülkiyet anlamında sahip olmayı belki hayatı boyunca istediği ama onun kadar olmadığı kadar sahip olmuş bir kimse. Cenab-ı Hak diyor ki: "Fahara ceala kavmihi fi Kavminin Kavmin arasında çıktı zinetiyle. Tabii o zinet çok göz alıyor. İnsanlar dediler ki, يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا ''Keşke bizim de Karun'un ki gibi olsa...'' Bu, demin bahsettiğim bakış açısı yani maddeye bağımlı ve maddenin biten ve tükenen yanını görmezden gelen, onunla mutlu olacağını sayan, bir kalıcılığını onda arayan kimse... Bunları Allah Azze ve Celle Kur'an'da, وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ ilal الْاَرْضِ Sonsuz beklentiyle yere yönelmek. Çünkü şöyle düşünün, insan varlığı içinde sonsuz bir beklenti barındıran bir varlık. Bu yeryüzü gibi sınırlı bir ortamda sonsuz beklentisini karşılayabilir mi? Sınırlı bir varlıkla sonsuz beklenti karşılanmaz ama karşılayacağını sanırsa ne olur? Sanarsa ne olur? Kendini öyle zannederse ne olur? Öyle olur. Kendini kandırarak, kendisini yanıltarak yapacaksa bu ne olur? Dolayısıyla, dolayısıyla yeryüzünde sonsuz bir beklenti, yeryüzüne sonsuz bir beklentiyle yönelmek, halüsülasyon görebilmekle eşdeğer, İnsanın kendisini ifal edebilmesi, düşünce sistemini ifa edebilmesiyle bunu çoğu insan başarıyor, çoğumuz bunu başarıyoruz. Yani böyle bir beklentiyle yeryüzüne yönelebiliyoruz ve bu bizim farkındalığımızı yok ediyor. Artık o andan sonra kendi geleceğimize dair şuurlu bir bakış açısı geliştiremiyoruz. Kim itiraz etti o ortamda? وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ İlim sahipleri dediler ki وَيْلَكُمْ Yazıklar olsun size! ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ Allah'ın vereceği karşılık İman edenler için daha hayırlıdır. Siz karunu ve onun hazinelerini nasıl temenni ettiniz? Keşke bizim de olsa dediniz. Şimdi ilim, o demin bahsettiğimiz bakış açısı, hangi ilim? Göklerin ve yerin varlığını ve anlamını düşünen bir yaklaşım, kendisini gökler ve yer zemininde düşünen bir anlayış. Bu bizim artık farkındalık dediğimiz zaman, İnsan beyninin makro planda bir düşünceye geçmesi, bu çok az insanın yöneldiği bir düşünce biçimi, gökler niçin var, yer ve yerin üzerinde ben niçin varım? Eğer diyorsak ki bu anlamsız olamaz, o zaman anlamın peşine düşmek ve yaratıcıya anlam hususunda yol göstermesini, bu hidayet beklentisine dönüşüyor ve çok önemli bir basamak kişinin varlık temelinde düşünceye sonrasında önemli bir farkındalığa gelip ve bu farkındalıkla varlık varlığın sahibine hidayet talebiyle yönelmesi çok önemli bir aşama bu. Cat, Cat Stevens değil, Yusuf Estes adında Meksikalı. Bir, mühtedi. bir Mısırlı'yla, evinde konuk ettiği bir Mısırlı'yla uzun zaman geçirdiği muhabbetler, konuşmalar neticesinde bir gece artık ee, hakikatin karşısında, gerçeğin karşısında ve gerçeğin farkına varmanın karşısında artık bulunduğu tarafta kalamayacağı hissiyle evinden çıktığını söylüyor. Şehirde gece dolaştım, dolaştım, dolaştım. Kendisi bir papaz aslında ve artık batıl ile daha fazla duramayacağı. Adım atacak ama nasıl adım atacağını çok da bilmiyor. Henüz Mısırlı'ya karşı tamam ben kabul ediyorum senin dediklerini de deme noktasında da değil ama kendi içerisinde artık bu süreci taşıyamıyor. Diyor ki... Bir şehrin dolaşırken, sokakta, karanlıkta, kendi bir boşluk, bir tenha bir yerde şunu yapabildim. Tabi o geceler boyu zaman zaman bizim Mısırlı, halkından askılıyor. Onun yaptığı gibi, tabi yön o esnada bir bilinci yok, e, secdeye vardım diyor. Secdede dilimden sadece şu ifadeler döküldü veya gönlümden. ''Ey Tanrım, guide me, bana yolumu göster!'' Bu yaratıcıya ben bulunduğum ortamda senin varlığı yaratan, var eden gücünü keşfettim, farkındayım bunun ve varlığımın da anlamı olması gerektiği farkındayım, farkın, farkına vardım. Şimdi senden, ''Varlığımın anlamını bana öğretmeni istiyorum. Niçin var ettin beni ve nasıl bir süreç beni bekliyor?'' İşte ''hidayet beklentisi'' dediğimiz yaratıcıya ''İhdina sıratal mustaqim'' Bizim her namazda durup Cenab-ı Hakk'a bu farkındalık ile bize yolumuzu göster. ''Birazdan hayata gireceğim, Ölüm'e onlarca seçenek açılacak.'' Sen bana benim yolumu göster. Benden istediğini, o seçeneklerden hangisi seni memnun edecekse onu bana göster. Çünkü ben artık hayatı senin adına yaşamam gerektiğini ve seni memnun etmem gerektiğini sezdim. Hayatın sahibi sen, her kimsen, her nerede, nasıl isen ama sen... ''Var edici olarak ben tanıdım seni, gökten suyu indiren, insanları yaratmış olan, gezegenleri var etmiş olan, şu an bana nefes aldıran, soluduğum havayı içtiğim, suyu yediğim yemekleri, kendileriyle ünsiyet oluşturduğum etrafımdaki insanları, doğduğumda annemi, annem üzerinden emdiğim sütü, hepsini... Bu süreçte bana hazırlamış olan ey kudret, önceki derslerde konuştuk, bunların hiçbirinin kendiliğinden olamadığı gerçeği ile o çok başlangıçtaki bir farkındalık düzeyiydi. Farkındalığı artırdık, artırdık, artırdık, göklerin ve yerin ve bizim varlığımız düzeyine getirdik. Birileri ısrarla, inatla diyor ki boşuna, boşuna, hepsi boşuna. Hatırlarsanız geçen söyledim biri yazmış, yani uçsuz bucaksız bir evrende sizin bu söyledikleriniz ne kadar da komik kaçıyor. Uçsuzluk ve bucaksızlık üzerinden varlığımızı anlamsızlaştırmak istiyor. Dolayısıyla e, her şey boş, biz o kadar küçüğüz ki dolayısıyla boş demek istiyor. Bir şeyin çok küçük olması anlamsız kılmıyor onu. Bir şey çok küçükse biz fezada, Üzerinde bulunduğumuz küre çok küçük olabilir ama bizim bilincimiz, düşünce dünyamız, fezayı da her şeyi de tefekkür edebilecek düşünceye, düşüncenin içerisine bir malzeme olarak çekebildikten sonra bir şey çok küçükse basittir, anlam yoktur nasıl dersiniz? Gözünüzün görmediği kadar bir mikrobun vücudunuz, vücudunuza girmesine müsaade eder misiniz mesela? Değil mi? bir yer kanadığı zaman telaşla onu siliyoruz, kapatıyoruz. Halbuki niye? Diyor ki gözümüzün görmediği boyutta mikroplar var girerse Allah muhafaza valla ecelini getirebilir adamın. Hani bir şey çok küçük olunca anlamsız oluyordu? Bizim bedensel varlığımıza göre o dediğin varlıkların boyutları hakikaten çok küçük ve çok anlamsız. Bir şey çok küçük diye anlamsız olmaz. Kendinizi fezada, çok küçük bir gezegende ve gezegen üzerinde çok küçük bir varlıkta düşünüp sonrasında da rahat olalım arkadaşlar. Bir anlamımız yok. Dolayısıyla öyle devineceğiz, tepineceğiz, bir şekilde yaşayacağız ve yine öyle anlamsız yok olacağız. Dolayısıyla bir sorumluluğumuz yok diye, sorumlu bizi sorumluluğa sevk eden düşüncelerden ve sorulardan kurtulamayız. Farkındalığımızı böyle öldürerek veya öldürmeye çalışarak kendimizi kandıramayız. Bizim varlık sistemimizde farkındalığın sinir uçları yaratıcı tarafından oluşturulmuş ve dış dünyadan bunlar beslendikçe bizi rahatsız ediyor. Önceki derslerde bunu konuştuk. Dolayısıyla akleden yanımız yaratıcıya karşı sorumluluğumuzu varlık içerisinde gördüğümüz her şeyden nem kaparak kendisini gündeme getiriyor. Bu üniversitede okuyan öğrenciler, sıklıkla fotokopi odasında fotokopi çoğaltıyordu. Biz de hep geçtik oradan ve böyle biriktirdikçe, biriktirdikçe fotokopiler, onları çevirirsiniz, sonra onları arşivlersiniz, bazısı atar, sonra her dönem yerinisi, yenisi, bir yerden sonra döngü çok kendisini belli eder. Yani dönüyor bir şeyler, aynı şeyleri yapıyoruz. O aynı şeyleri yapıyor olduğumuz hissi, bizi düşünceye sevk eder. Bir tane böyle fotokopi e, yine sonuna geldik. Çalıştık, çalıştık. Başka bir arkadaşın, güzel not tutanların şeyiydi. Bu arkadaşımız da biliyor, herkes çoğaltıyor onun şeylerini. Sağa sola böyle sosyal mesajlar koyuyordu, duygusal. En sonuna da şöyle yazmış, ''Her sonu yeni bir sonun başlangıcı yapanlara atfediyorum.'' demiş. Tekerlemeli bir cümle gibiydi, hoşuma gitti. ''Her sonu yeni bir sonun başlangıcı yapmak.'' Biraz düşününce hoşuma gitmedi. Çünkü sonlar hep üzüntü vericidir. Yani bir yere bile gidiyorsunuz, başlangıçlar çok mutlu, sizi garda karşılıyorlar veya havaalanında karşılıyorlar, akrabanız falan, çok neşelisiniz, mutlusunuz falan. Sonra üç gün, beş gün neyse ve dönüşün artık, dönüşün ne zaman? Hele bu yakın ailesi anneniz babanız, işte yarın öbürsü gün, onun kasveti çöküyor. Bir bitiş, bir son ve Seneye gerçek, yine bu tekrarlanır mı Ya tekrarlanmazsa? Bir başka sonun başlangıcı yapmak her sonu, bir kaos gibi bir düşünce. Halbuki biz her yeni başlangıçta sonsuzluk özlemiyle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir eve taşınıyoruz, yeni bir şehre taşınıyoruz, yeni bir işe başlıyoruz. Veya yeni bir okul bitiriyoruz, artık bundan sonra falan diye sonu düşünmeden şey yapmak istiyoruz ama bu döngü bizi son düşüncesiyle yeni bir ayrılık, yine bir ayrılık, yine bir e, ayrılma anı ve yine yüzler buruk, düşünceler... Bazen diyor ki, annem bazen öyle söylüyor, bazen diyorum ki ''Keşke hiç gelmeseniz mi?'' Çünkü ayrılmak zor geldiğinden yine... İnsan bazen onu şeye tercih edebiliyor. ''Hiç gelmeseler daha iyi.'' diyebiliyor. Bilmiyorum, geçen de de konuştuk. Hani o yaşlı diyordu ya, eşinden ayrılırken. ''Boş burası, canım boş!'' Son düşüncesi ve döngü, varlıkta bizi sonsuz bir başlangıç fikrine itiyor. Eğer hep sonlu başlangıçlar içerisinde, Tükenmeye kendimizi şey yapmayacaksak bunun bir üst düşüncesine yönelmek aklımız aklederek önümüzü açıyorsa en azından düşünce dünyamızda oradan sonsuza filiz veriyor demektir. Adeta filiz veriyor ve bizi çağırıyor yara yüce yaratan Sonsuz, sonsuza yönelik bir beklentiyle hayatta bir başlangıç yapmaya bu apayrı bir şey yapmak. Sizi temin ediyorum, bu zeminde, bu dünya zemininde çok sayıda insan gelip geçti. Milyarlarca insan, belki yüz milyarlarca insan gelip geçti. Çoğu sonlu başlangıçlar içerisinde hayatını ve hayat sermayesi dediğimiz sermayesini tüketti. Cenab-ı Hak bunları خَسِرُوا <gülüyor> اَنْفُسَهُمْ Kendilerini ziyan ettiler. Bir insanın bütün sermayesi kendi varlığı, kendi varlığını ziyan ettiler. Yani bu döngü içerisinde varlığını ziyan etmesi insanın. Halbuki bu bir sermaye, bununla o sıçramayı yapsaydı, sonsuza yönelik sıçramayı yapsaydı, bu sınırlı varlığıyla sonsuz bir beklentiye yönelebilseydi, kalıcı ve mutlu bir hayata Kavuşabilirdi. Ama bu sınırlı varlığı içerisinde sonsuz bir fırsatı kazanmayı ihmal ettiğinden varlığının sermayesini kaybetti. Bununla yani düşünün ki diyorlar ki bununla şöyle bir şey kazanabilirdin ama sen oyalandın hiçbir şey yaramadı, ölümle neticelendi. Keşke o bir son olsaydı diyorsunuz o anda. Çünkü varlığın farkındalığa dönüşmesi gereken kısmı, ihmal edilirse cezalandırılıyor Yüce Yaratıcının sisteminde. Bazen insan şöyle diyor, keşke Yüce Yaradan varlığı, varlık sevmayesini değerlendirip aklederek, yaratıcısını keşfedip ve ona saygılı bulunmayı yani hidayeti ve sonrasında sonsuz mutluluğu kazanmak bir yol tamam, baş üstüne. Yapmayanlar en azından yokluk ile en fazla cezalandırılsalardı. Ama öyle değil. Kâfirler, يَا <gülüyor> kuntu, كُنْتُ ''Keşke toprak olsaydım'' diyorlar, keşke yok olsaydım, ölümümle birlikte keşke öylece bir daha uyandırılmasaydım, tekrar varlık kazanmasaydım. Buradaki fikir ne? Niçin cezalandırılıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin anlatımından şunu anlıyoruz. Varlığı anlamlandırıp, yani o farkındalıkla ki bunun en temelinde yaratıcının farkına varmak ve sonra yaratıcıya saygılı yaşamak, bu İstidat diyoruz Arapçası'nda buna. insandaki bu potansiyel o kadar kıymetli, o kadar kıymetli, o kadar değerli ki bir kimsenin bu nimeti kullanmayarak, hoyratça, teperek hayatın hep sonlu döngüsü içerisinde kendisini harcaması çok önemli bir suç. Öyle böyle değil, çok önemli bir suç. Hangi noktaya geldik? Varlıktan farkındalığa gitmek, böyle neredeyse hani düşünen, felsefe yapan, ne bileyim insanların ekstra yaptıkları, kafayı bozmuş kimselerin kafayı taktıkları bir konu zannederken, böyle ekstra ileri düşünce biçimleri zannederken yaratıcının bakış açısıyla varlığına karşı aklederek bunu keşfetmek yani farkındalığa yönelmek, Ten uzak durmayı büyük bir suç olarak tarif ediyor ve Yüce Yaradan'a göre Allah'ın nazarında bundan daha suçlusu yok. استعظü بالله اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ içerisinde en kötüsü, en çirkini, en Allah katında beteri اَسْصُمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ la يَعْقِلُونَ Sum, bukm, ...ve akletmeyen kimseler... Yani farkındalığını yok etmek için gözlerini kapatmış, ilgi duyduğu yemek, ilgi duyduğu şeyler, zevk aldıkları, hayatın zahirine dair şeylerin dışında hiçbir şeye bakmaz, hiçbir şeye kulak vermez. Onun haricinde yani eğlenceyi eğlendiği ve zevk aldığı, işte hayatın o kısıtlı döngüsü, o sarmalın dışında kendisini uyandıracak, farkındalığına ışık tutacak hiçbir şeye yönelmeyen bu kör sağır tipler. Cenab-ı Hak diyor ki benim katımda bunlardan daha beteri yok. En mücrim bunlar, en suçlu bunlar, en zalim bunlar. Akletmemek Allah'ın nazarında en büyük suç ve bunları kalıcı bir cehennem azabıyla cezalandıracağını söylüyor Cenab-ı Hak. Ya ne büyük bir nimetmiş! Bazen insan diyor ki, böyle bir nimet olmayaydı da hayvanlar gibi yiyip içip öyle... Yani bu nimetin sorumluluğu ne kadar ağır! Böyle bir nimete, böyle bir potansiyele yüce yaratıcıyı tanıyıp sevebilmek ve alemlerin yaratıcısıyla sevgili olabilmek hayaline... Ki o çok üstün bir şey yani... Siz öyle bir zengin ile, öyle bir güçlü dostluk kuruyorsunuz ki, ondan ötesi yok. Yani dünyadakiler üzerinden söylersek, biri dese ki var ya, şu şehrin en önemli sahibi veya ne kadar çok önemli bir dostumdur, severiz birbirimizi. Diyorsunuz ki, çok önemli bir şeyin var senin o zaman. Sana da faydalandırıyor mu sahip olduklarından? Tabii canım. Yani beni o kadar sever ki. Yani... Ne istesem verir Böyle muktedir bir kimseyle dostluk sahibi olabilmek hakikaten içtenlik o sanki o, onun bütün varlığı sizinmiş gibidir Çünkü size tattırır, istifade ettirir Ve bu dediğim duygu insanlarda çok bilindik bir şey. Yani herkes muktedir insanlarla yakın durabilmek için e, ölüp bitiyorlar. Şimdi insanın hayata gelirken, Girdiği özlem, yaratıcının sevgisi, yaratıcıyla sevgili olabilmek. Çünkü alemlerin sahibi en muktedir zengin, yegâne muktedir, yegâne zengin. Allah Azze ve Celle bu sevgiyi insanın yaşayabilmesi ve böyle buradan kalıcı bir dostlukla Cenab-ı Hakk'a kavuşabilmesi için fırsat aralığı açtı. İşte o hayatın içerisindeyiz. Diyeceksiniz ki, bu niye böyle özel bir fırsat alanı? Çünkü sevgide çok temel bir ilke var. O gönüllülük ilkesi. Yani sevgi zorunluluk ile olmuyor. Bütün dillerde var bunun aşağı yukarı benzeri. Yani zorla ne olmaz? Güzellik olmaz. Zorla sevgi olmaz. O sevgi değildir. Yani Allah yaratmış sonra zorla kendisini sevdirmiş. Kendisine sevip sevmeme, seçimi ve iradesi vermeksizin, öyle bir şey yok. Dolayısıyla dünya hayatında insanın yaratıcıyı keşfedeceği, varlığını, gücünü, kudretini keşfedeceği, işte demin konuştuğumuz farkındalık, sonra onu keşfettiğinde gücünü, kudretini, büyüklüğünü her aşamada parmak ısıracak. Veya şapka çıkaracak. Ne derseniz, hangi deyimler varsa, hayranlık, ben en güzeli tapmak diyorum. Yani Allah tanındıkça büyüklüğü, gücü, kudreti, azameti kişinin ancak kendisini ona taparak, yani secdeye vararak, kendisini önünde yerle bir ederek bu farkındalığın tavana çıktığı bir an. Siz alemlerin Rabbini, bütün gücüyle, kudretiyle ona öyle yöneliyorsunuz ki, yani ben senin ilmini bir düşündüm, şöyle inceledim, araştırdım, şu baktım, fezaya baktım, bulutlara niye baktınsa, doğan çocuğuna baktın, yavrulayan ne bileyim başka bir şeye, etrafta hep yüce yaratıcının bilgi ve kudreti işliyor. Eğer farkındalığı ile yaratıcı varlıktan var ediciye o köprülemeyi, aklederek kurmaya başladığında insan yüce Yaratıcı'nın esirgeyişini, yüce Yaratıcı'nın rahmetini, yüce Yaratıcı'nın ilmini, kibriyasını, büyüklüğünü keşfettikçe ona sığınmak, ona yakın olabilmek, ona olan hayranlığını ifade edebilmek için yapabileceğimiz en güzel şeyin tapmak olduğunu, ben bunu Yüce Yaratıcı ile eşleştirince, tabi o budiyet kulluk, sakın hayadırgamayın. yadırgamayın, insanlar çok beğendikleri kişilere kullanmaya başladılar bunu. Böyle çok beğendikleri sanatçılar şunlar, onu öyle seviyordu ki taparcasına diyor. Demek ki tapmanın sevgi ve hayranlığın doruğu olduğunu biliyoruz hepimiz. O zaman Yaradan'ın güzelliğini, büyüklüğünü, gücünü, kudretini hayranlığımız, O'nu tanıdıkça doruğa çıktığında bizi ancak O'na tapmak kandırır, tapmak doyurabilir, biraz kendimizi O'na yakın hissedebiliriz. O yüzden Allah'ın elçisi bunu o secde halinde Cenab-ı Hakk'a en yakın, O'nu o kadar sevginin doruklara çıktığı... Çünkü biz kulluğa hangi bilinçle yöneldik? Kul in kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı yaratıcıyı fark ettiğimizde yaratıcıya yakınlaşabilme, onu memnun edebilme, onunla bu kadar büyük bir zengin, bu kadar büyük bir ilim sahibi, güç sahibi, kudret sahibi. Hele hele bütün bunlara mutlak sahip. Yani güç ondan gayri hiç kimsede yok. ilim ondan gayri hiç kimsede yok. Bütün ilim onda, tüm güç, bütün bilgi, tüm kudret, rahmetin ve esirgemenin de kaynağı, Rahman ve Rahim, onu tanıyınca ona yakın olabilmenin yollarını ararken elçi karşımıza çıktı. Bu farkındalık yolculuğunda kişinin artık vahiy ile temas ettiği zamandır. Yani siz hayatı okuya okuya, var ediciyi artık keşfetmişsiniz ve var ediciye karşı ne tür bir sorumluluğunuz var? Varlığın ötesinde bunun açıldığı anlamı keşfetmek için arayış içerisindeyken vahiy ile buluşuyorsunuz. Ve ben inanıyorum ki bu süreçte olanların hepsi adım adım yani siz merhaleyi tamamladıkça sonraki perde önünüze kendiliğinden açılıyor. Çünkü bir kudret sizi bu süreçte adım adım izliyor. Böyle adeta bir labirent içerisinde yolu hep kendisine çıkacak şekilde ayarlamış. Kendisine derken Cenab-ı Hakk'ın kendisini kastediyorum. Yani o kuluyla buluşmanın sürecini, hadi başar bunu diye kulunu hidayet sürecinde teşvik eder olayları yaşatıyor aslında. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu son derece karmaşık labirentte önümüze hep buradan buradan bak doğrusu bu diye ibretlerle ne bileyim hayatta Cenab-ı Hakk'ın bizi hakikate yönlendirmeye çalıştığı envai çeşit ayetlerle hep istikamete biz çağrıla duralım. Biz ama hep şunu yapıyoruz, hep kısır döngüleri tercih ediyoruz. Yani bir, bir hani labirentte bir şey olur, böyle girerseniz boşa çıkar, tekrar geri sarar çıkarsınız. Sonra yan tarafta bir tane daha öyle var, çok benzetiyoruz deminkinde aynı. Ama orada biri diyor ki ''Gel burada bak göreceksin burası daha iyi.'' falan oraya da giriyoruz. Aynı şeyi orada döndürüyoruz. Yani hani ''Hayır çıkar mı bu gecenin sabahından?'' diyor ya bu bir şair var böyle iç iç iç ondan sonra ne olacak? Tekrar sabah baş ağrısıyla uyan böyle bir şiir anlatıyor. Aynı şeyleri yapadırıyoruz duruyoruz. Bu gecenin sabahından da hayır çıkmayacak bunu şiire dökmüş. Ama her hayırsız neticenin başlangıcında yeni bir heyecanla sanki bu sefer hayır çıkarmışçasına, o labirentin içerisinde dönüp duruyoruz. Bize şu istikamette bir çıkış var denildikçe de istikamete karşı sırt dönüyor insanların çoğu. Yüce Yaradan ise kendisine gelmesi için kulunun, hakikati yok saymaması için hayatta sürekli onu sağdan soldan belli olaylarla, etkilerle Çoğu zaman belki hayal kırıklıklarıyla, ya bundan da bir şey çıkmadı. Ben böyle olunca çok mutlu olacağım sanıyordum. Bir arabam olsa çok mutlu olacağım sanıyordum. Mezun olursam çok mutlu olacağım sanıyordum. Birinci olursam çok mutlu olacağım sanıyordum. Şef olursam çok mutlu olacağım sanıyordum. Bu, o kadar bu çıkmaz labirentlere girip çıktık ki. Görev alırsam çok mutlu olacağım sanıyordum. Memur olursam çok mutlu Hepimizin hayatında bunlardan onlarcası var. Yüzlercesi var ve biz sıradaki çıkmaz sokağı, sokağın önündeyiz. Halbuki çıkışa doğru istikamet, yani sonsuza, sonsuza başlangıç yapmak. Hep sonlu başlangıçlardan vazgeçip, artık sonsuza bir başlangıç yapmak. Bu mesela, kiminin hayatında namaza başlamak gibi... Artık yeni bir şeyler yaptım. Şöyle düşünmeli o insan. Yüz, Yer yüzünden yüz milyonlarca, yüz milyarlarca insan geçti. Çoğu aynı şey yaptı. Ben farklı bir şey yapıyorum. Bugün başladığım başlangıcın, yani mesela namaza başladım veya Kur'an'ı okumaya başladım veya işte hayatın anlamına dair kendime haftada şöyle bir zaman ayırdım, düşünceye başladım. Sınırlı. Döngülerden çıkmaya dönük bir adım attım. Bu sonsuza adım atmak gibi, sonsuza yönelik başlangıç yapmak gibi. Çok az insan hayatı bütün iç döngüleriyle tüketip, böyle bir kuş bakışıyla bakıp sonra artık yarına dair beklentisini sonsuzlara uzatabiliyor. Yani yarın sabah uyandığımda güne namazla başlayacağım. Ve düşüncem, geleceğe dair hayallerimin içerisinde ufukta sonsuz beklentisi parlamaya başlayacak. Öncesi günlerde hep başka şeyler koydum oraya ve hep onları tükettikçe yerine yenisini koydum. Tükettikçe yerine yenisini koydum. Bundan artık yoruldum. Sonsuza başlangıç yapmak istiyorum. Ayrılıkların olmadığı, mutlulukların kalıcı olduğu, hastalıkların olmadığı, ölümün insanları ayırmadığı, hayatın insanı gün be gün tüketmediği, yaşlandırmadığı, ihtiyarlamadığı, zevklerin yorgunlukla yahut yılgınlıkla sınırlanmadığı, sonsuz beklentilerimin karşılandığı ta atam Adem'in kovulduğu günden beri arzusu ve hayaliyle yaşadığım İnsanların çoğunun karşılığını dünyada aradığı, ama benim bunu dünyada karşılayamayacağımı fark ettiğimden beri sonsuza attığım bir adım olarak hidayete yöneldiğim, bu bambaşka bir şey. Bu Cenab-ı Hakk'a ve O'nun kapısına yönelmek, sonsuza ve sonsuzluğa dair yolculuğumuza başlamak. O günden sonra hayatımızda hep namaz olacak. O günden sonra hayatımızda hep o farkındalığı tazelemek isteyeceğimiz, birliğiyle paylaşarak. Yer yer o farkındalığımıza gölge düşerse, tekrar uyanık, uyanıklığa gelip... Çünkü Cenab-ı yer yer önümüze daha güçlü alternatifler çıkaracak. Ve o güçlü alternatifler, bizim ahirete yönelen beklentimiz ile tebdili, değiş tokuş etmeyi önümüze koyacak. ''Bu mu, bu mu?'' diyecek. Cenab-ı Hak Bakara Suresi'nin girişinde ''Ulâ'ikellezîneştere'u ad-dalâlete bilhudâ'' ''Onlar ki dalaletle hidayeti değiş tokuş ettiler, dalaleti satın aldılar, hidayeti para gibi harcadılar.'' فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ''Ticaretleri onların kârlı olmadı.'' وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bu hidayet değil. Dolayısıyla biz, böyle bir değere adım atıp sahip çıktığımızda, ertesi günün sabahında karşımıza bu değerle değiş tokuş etmek üzere bir şey çıkacak. Bu hep çıkacak! Bizim buna sahip çıkmakta ''Hayır, bununla da değişmem! Hayır, bununla da değişmem!'' diye diye sonsuz beklentimizi hani o azı dişleriyle tutmak diye konuşmamın başında bahsettiğim ve o şuurumuzu hiçbir şeyle değişmeyeceğimiz. Ve bu kez o insanın önünde hayat o kadar büyük değerleriyle hızlı açılacak ki, daha büyük makamlar, daha büyük mevkiler, daha ileri şeyler bu hep hayır. Çünkü orada hep ucunda hidayetten vazgeçme olacak. Büyük bir ticaretse... İçinde faiz olacak, büyük bir ee, neyse haram olan bir tarafı olacak ki vazgeçmemizi, hidayetten vazgeçip onu ele almamızı... Hz. Musa Aleyhisselam kavmine onların yanına dönünce baktı ki bu zayiat tapmışlar. Dedi ki, اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ min مِنَ الْاَخِرَةِ Siz dünya hayatına razı gelip, ''Ahiret'ten vaz mı geçtiniz?'' اَفَطَعْلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ Yoksa size zaman mı çok uzun geldi? Üç gün, beş gün değil ki kardeşim. Hep ahiret, ahiret dedik, bekledik ama yani dayanamadık. اَفَطَعْلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ Süre mi uzun geldi? اَتَسْتَبِّلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ Siz bayağı basit, değersiz, Olanı alıp da hayırlı olanı bırakıyor musunuz? Gerçekten... Allah'ın size vaat ettiği değerli değil miydi? Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğinden vaz mı geçtiniz dedi. Şimdi süreçte bu Cenab-ı Hakk'ın değişmez bir sünneti... اَحَسِبَ insanlar اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا İnsanlar iman ettik de sonra fitnelere uğratılmayacaklarını zannediyorlar. Sen farkına vardın, sonsuz bir beklentiye sarıldın. O zaman bunu karşılık hiçbir şeyden vazgeçmemen gerek öyle mi? Hemen karşısına çok beğendiği tipte bir hanım, bu kez hanım diyor ki veya eş adayı, yani ben öyle dinde hayatı sevmem mi? Aslında göz göre göre lades. Demeli ki ya düne kadar böyle bir hanım o kadar aradım hiç çıkmadı. Şimdi birdenbire tam namaza başladık biraz istikamet falan hemen pat diye çıktı geldi. Aslında hayata bu gözle baktığınız zaman her şeyi deşifre edebilirsiniz. Çünkü bu eksende yürüyor hayat hep bizi sınamak için. Ama bu gözle bakmazsanız denk geldi olur, kaçırmamalıyım olur, böyle 40 senede bir gelir olur halbuki... 40 senese 50 senesi yok. O hep özellikle gelir. <gülüyor> İnna ja'alnâ mâ 'alâ'l-ardı zîneten lehâ. Yeryüzünde ne varsa hepsini biz tasarladık, ayarladık. Zinet olarak linabluhum <gülüyor> sınamak için. Dolayısıyla hepsi sınanmak için hazırlanmış birer emtiâ. Ellezî halaka'l-meuta ve'l-hayâte liyabluwakum eyyukum ahsanu 'amala. Hayatı Ölümü hepsini var eden Yüce Kudret, hanginiz daha güzel amel yapacaksınız diye sınamak üzere. Dolayısıyla elimize ne geçse, önümüze ne çıksa, eğer bunu Allah önüme çıkardı ve beni sınamak üzere çıkardı, bakışıyla bakmaz isek onu gerçek manada deşifre edemeyiz. Seküler bir bakış açısı bizi hep yanıltacaktır. Hep o büyük fırsat olacak. ''Ya bu sefer bunu kaçırmayalım da, günah kısmına tövbe ederiz.'' olacak ve hep o bizi o çok heves edip sarıldığımız hidayetten vazgeçip vazgeçmeyeceğimiz hususunda yoklayacaktır. Son bir ifadeyle bitiriyorum, vakit ilerlemiş. Cenab-ı Hak diyor ki, وَتْلُوا عَلَيْهِمْنَ بَاَلَّذ۪ي اَتَيْنَاهُ اٰيَتِنَا Bu kişi Karun, sohbetin başında bahsettiğim kişi. Cenab-ı Hak bunu kendisine ayetlerini mizi verdiğimiz kişi diyor. Yani aslında Cenab-ı Hak'ın ayetlerini bilen kendisine vaktiyle ilim verilmiş bir kimse bu. Ne yapmış? Fensale <Sessizlik> <Sessizlik> kaminha. Bunlardan ayrılmış, sıyrılmış. Ne karşılığında? Dünya karşılığında. Yani Allah Azze ve Celle önüne çok değerli dünyevi kazançlar ve mülkiyetler. İmkânını çıkarınca, tabi öyle bir çıkarıyor ki, ondan vazgeçersen bunu vereyim şeklinde. E, sınav dedik ya... Hani helal olan daha az kıymette yok mudur? Herkesin hayatında vardır. Yani bu e, diğer türlüsü öleceksin, biteceksin. Kimse bunu öyle anlamasın. Yani Cenab-ı Hak ya yokluğa mahrum ediyor, öylece ölüyorsunuz. Öyle değil. Helal olan bir daire var, bir süreç var. Ama haram olan boyutta olağanüstü bir ödül var ve karşılığında bundan vazgeçmenizi istiyor. Mesela çok yüksek düzeyde bir alan var, insanlar falan aralarına katılmanız ama biraz o dindar olan boyutunuzu orada belli etmemeniz lazım. Hep ayarlı, dünyada hep böyledir. O vazgeçti. فَنْسَلَخَ مِنْهَا Ayetlerden vazgeçti. Vazgeçince ve etbehuş şeytan. Bu tam şeytanın peşine takıldığı ve onu o süreçte ilan ettiği bir kimsedir. Kim gözünü bu hakikatten şöyle kaydırırsa, şeytana aleyhinde o kadar etkili olma fırsatı vermiş olur. O menya şuandikre rahmani şöyle rahmanın zikrinden o zikir dediğimiz farkındalık işte ve kara andı demek. اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ min الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَا اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Eğer şeytanlardan onlarda bir güruh onlara dokunup onları dalgınlığa sevk etmek istese تَذَكَّرُوا Tekrardan bilinçlenir, bilgiyi yâd eder, zikri yâd eder. Bir de bakmışsın basiret sahibi, tekrar keskin bir bakışı geri dönmüştür. Elbette biz salınacağız, böyle sanımlarımız olacak ama bu salınımlarda düşmeyelim inşallah. Bugün tam doldu bir saat dolayısıyla soruya oraya vakit kalmadı. Ben kaçırdım vakti. o yüzden hakkınızı helal edin böylece bitiriyorum. Akulu kavli haza ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil müminin. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve akta'na. Rabbena ve la tahmil isran.